Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi biz işin nasıl biraz da doğaçlama olarak bir silsileye başladık. Birinci derste neydi ismi? Kendi kendine ilim tahsil etmek isteyenler. Kendi tahsil etmek isteyenler. Neyi, nasıl Neyi nasıl okuyalım şeklinde? İlk derste genel bilgiler verdik. Aslında bu genel bilgiler daha da sürmesi gereken bilgiler. Niçin? Önce şunu söyleyeyim. Bir işin... Menheci metodu bozuksa ne kadar doğru iş yaparsanız yapın sonuçta ya hiç verim alamazsınız ya da düşük verim alırsınız. Başka bir ihtimal yoktur. Bundan dolayı mesela biz İslami harekette en çok itikattan sonra en çok neye önem veriyoruz? Menheci önem veriyoruz. Menheci bozuk olduğu zaman itikadınız ne kadar doğru olursa olsun ne kadar güzel işler yaparsanız yapın sonu hüsran olacaktır. Ya verimsiz kalacaksınız. Ya da istediğiniz verim alamayacaksınız Mesela cihat amelinin bir menheci vardır Değil mi Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz Allah onu esaretten kurtarsın yazmış Cihadın menheci Cihadın bir menheci vardır Menheciniz ne kadar bozuk Ne kadar doğru olursa olsun o kadar güzel Verim alırsınız İlim talebinde de ne vardır bir menheç vardır Bunu uzatmamız lazım Ama şimdi bizim arkadaşlar hocam okuma listesi Hocam okuma listesi Biz önce okuma listelerini verelim her ilme karşı her ilim dalında neler yapılabilecek verelim onları. <gülüyor> Ondan sonra en son silsilenin en sonunda bu genel hususlara bir daha değinelim. Ama bir de şu var hocam e biz başlayacağız bu derslere diyenler için ben bir kitap söyleyeceğim. Şu kitap sen bunu yaklaştırabilir misin şeyde? Tamam bu kitap Cami'u Beyanil ilm ve Fadlihi bizim Türkiye'de ne yazık ki bir de bununla ilgili ders yapacağım. Kitap alırken nelere dikkat edeceğiz? Hocam kaç sayfa diyor. Kitap alırken sayfasına dikkat edilmez. İsminin dikkat çekiciliği. Kitap alırken kitabın isminin dikkat çekiciliğine önem verilmez. Tamam mı? Fiyatı. Fiyata önem verilmez. Kitap sana faydalı salacaksın. Bitti. Bu kitap maalesef isminden dolayı çok tutan bir kitap değil işte gün yani ayda kaç tane sebze bir tane ya iki tane cami'u beyanil ilmi ve fadlihi ilim talebine dair her şey var bu kitapta ve bu kitap muadili olan bir kitap değil mesela İbni Kesir tefsirinin muadili vardır begavidir aşağı yukarı birbirinin aynısıdır işte cessasın kuranı İbni Arabi'nin Ahkamul kuranı Kurtubi'nin Ahkamul kuranı birbirinin aynısıdır bu kitabın aynısı olan veya bu kitabın bir benzeri olan bir kitap yoktur ama daha iyisi vardır. Nedir daha iyisi? Var mı bilen? El-Cami'i Fi Talebi İlm-i Şerif şeyin Abdülkadir bin Abdullah Z'in El-Cami'i Fi Talebi İlm-i Şerif <gülüyor> kitabıdır. Peki o niye daha iyidir? Çünkü bunun şerhidir. Yani o kitap bunun açıklamasıdır. Bu kitap ilim talebinde bir hocanın ezber bilmesi gereken bir kitap. İlim talep edecek bir talebenin de ezber bilmesi gereken bir kitap. Ben sekizin yani bu silsileyi bitirdikten sonra uzun bir silsile olacak. İtikad alanında neler okunacak, Arapça nasıl tahsil edecek, tefsir, hadis, fıkıh hepsini uzun uzun anlatacağım. En sonunda bu kitabın içinden bazı bölümler söyleyeceğim. Bu kitap zaten el cami'i toplayan. Tamam mı? Şey cami'i beyanil il. ilmin beyanını toplayan ve faziletin toplayandır diye ee, İbni Abdilber... Bugün size söyledim değil mi? Cuma'da anlattım. İmam Malik'in kitabına iki tane şerh yazmıştır. Birisi istiskar, birisi temhittir. Aynı kitaba iki şerh yazmış. ikisi birbirinden farklıdır. Böyle büyük bir alimdir. Hani demişler alem bana hayran ben sana hayran diye. Bu da birinin sözüydü. Alem İbni Temiye'nin hayranıdır. İbn Temiye'de İbn Abdilber hayranıdır. Kurtubi tefsiri okuyorsanız Ebu Ömer dedi ki der ya o işte İbn Abdilber'dir. Abu Ömer İbn-i Abdülber'dir. Bu kitapta İbn-i ee, bütün meseleleri ele almıştır. Yani ilim talebiyle ilgili neler yapılacak, ilmi yazmamız gerekir mi, gerekmez mi, işte münazara, fetva vermenin adabı nedir mesela başka birkaç başlık okuyayım ben. İlmin esasları, ilmin hakikati, çocukluk çağında ilim öğrenmenin fazileti, Alimin soru sorulmadan fetva vermesinin önemli. ilim talep etmenin mertebesi. Alimin öğrenciye soru sorması, öğrencinin alime soru sorması. Ve hepsinde neler vardır burada bak. Şöyle de göstereyim ben. 1288, 1289, 1290 diye sırayla gidiyor. Hepsi kavildir. Yani hepsi alimlerin kavilleridir. Yorum değildir yani. Mesela ne diyor? Her kim hadise Allah rızasından başka bir amaç için talep ederse tuzağa maruz kalmış olur diyor evet o halde ne yapacağız ilim tahsil edecek arkadaşlar kendi kendine ilim tahsil etmek isteyen öğrenci olan arkadaşlar hatta medrese talebeleri hatta hocalar hatta ben bu kitap gibisi yoktur geçenlerde bir hoca arkadaş bunu benim elimde görünce dedi ki ben bu kitabı birkaç kere okudum elinde gördüm şimdi hatırladım bir de okuyayım dedi bu çok önemli bir kitaptır bunu okuyun inşallah evet şimdi biz bu derste ne yapacağız bu derste <Gülüyor> Medrese talebeleri için değil Bir hocanın önünde ilim talebeden eden arkadaşlar için değil Ama kendi kendime ben kendimi geliştirmek istiyorum Hocam ve ben kendime Tefsir alanını seçtim de, Diyen yani tefsir alanını Seçtim diyen arkadaşlara nasihatlerde bulunacağız Bir öncelikle Kur'an'ı Arapçasından Çok güzel okuyarak başlayacaksınız Okumaya çalışarak başlayacaksınız Yani bir insan Arapçasından Kur'an'ı Şu ifade yanlış Kur'an'ı Arapçasından ifadesi yanlış ama Allah, anlaşılsın diye böyle söylüyorum. Zaten Kur'an nedir? Arapça olandır. Tercüme Kur'an değildir. Mealdir. Tamam Değil mı? Kur'an'ı güzel bir şekilde okuyacak derecede mahreç ilmi alacak. Tecvid dersleri alacak. İnternette tecvid ders veren bir sürü hoca var. Çok var. Mahreç öğrenecek ve Kur'an yüzünden açıp okuyacak. Dönemin birinde bir arkadaş geldi. Hocam dedi ben Arapça ilimle başlamak istiyorum dedi. İşte tuhfeyi bitirdim veya ne bileyim ee, avamil bitirdim. Bana işte şu dersi verir misin? Veririm. Arkadaş yüzünden düzgün Kur'an okuyamıyor. Yüzünden düzgün Kur'an okuyamıyor. Daha önce size anlatmıştım değil mi? Cihat meydanında 19 yıllık Müslüman daha yüzünden Kur'an okumayı bilmiyor. Ee, cihat meydanında ee, sabahları sabah namazından sonra Arapların adetidir mukabele yapanlar her sabah namazından sonra Kur'an açılır herkes birer bir ikişer sayfa okunur bir cüz okunur her camide bu yapılır cihat meydanında Araplar bunu yapıyordu bizim Türkler sabah nöbetine gidiyor Kur'an okumayı bilmiyor Tamam, bu olmaz yani Kur'an okumayı bilmiyorsan hiçbir ilim tahsiline başlama Kur'an okumayı bilmiyorsan hiçbir ilim tahsiline başlama o halde önce bir Kur'an okumayı öğreniyoruz Güzel bir şekilde Kur'an okuyacağız. Hocam harfleri tam çıkartamıyorum, çıkartam. Çok da önemli değil. Yani bir kür Türkçe konuşuyor ama Türk harfleri tam çıkartabiliyor mu? Çıkartamıyor. Ben konyalim, ben de Türk harflerini çıkartamıyorum, tamam. Hiç kimse bundan dolayı beni kınamıyor. Ama Arapça okurken işte la harfini iyi oku, telaffuz edemedim diye adam tutmuş bir de hoca olacak la harfini telaffuz edemiyor. Ben öyle Araplar gördüm ki yani harflerin yarısını telaffuz edemiyor. İşte Suriyelilerin bir kısmı kaf harfini telaffuz edemediği için kaf harfi yerine elif harfini koyuyor. Yani mahreç olabildiğince uygun yapın. Ama burada takılıyorsanız da çok da önemli değildir bu. Ama haya da H demeyin. H'ye de ha demeyin. Öyle değil mi? Kefe de kaf demeyin. Tamam. Peltek S'ye, peltek S, S demeyin. Bunlar kolay olanlardır. Ama bazı harfler zordur. Ben... Bir hocadan ders alıyorum. Kur'an-ı Kerim okudum. Kıraat hocası. Oku, okumayı bitirdim. Dedim ki hangi harfleri yanlış çıkartıyorum? Yani benim önce buradan başlayalım inşallah dedim. Yani ben bunu istiyorum dedim. Ben bekliyorum ki işte bat tı, vı. Tamam mı? filan zordur yani. Dün sana göstereyim ya vahirine nasıl güzel söylüyor diye çocuklar. Ben okudum. Ben bunları bekliyorum. Tamam mı? S. Çünkü benim dilimde biraz peltekli var ya. Ra. Dilim zaten doğuştan peltek benim bir sıkıntı var dilimde. Hoca dinledi dinledi ben dedim hangi harfi kaf harfi demesin mi? <gülüyor> tamam mı dedim ya kaf biz konyalıyız yani Türkçede de çıkartamıyoruz zaten onu geç. Bu yüzden düzgün bir şekilde Kur'an-ı Kerim okuyarak işe başlayacaksınız bu bir. Kur'an-ı Kerim okumaya başladığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de 600 küsur sayfa var değil mi? 600 sayfa <gülüyor> hemen arkasından bir Kur'an-ı Kerim öğrendik. Birinci adımımız bu olsun. 2. Defalarca yüzünden Arapçasından diye tekrar edelim. Kur'an okuyacaksınız ki ne zaman nerede bir sayfayı açtığınız zaman o sayfayı rahat bir şekilde okuyabilecek derecede çok çok Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Ve ilim tahsili boyunca günlük en az 20 sayfa Arapçasından Kur'an okuyacaksınız. Arapçasından ifademe takılıp da ya Arapça Kur'an olur mu? Demen insan anlasın diye ben böyle konuşuyorum. Günlük en az 20 sayfa, hani Furkan Suresinde bir ayet var ya Rabbim benim Kur'an'ı benim kavmim Kur'anı terketti ulemat demiş günde bir cüz okumayan Kur'anı terk etmiştir. Günde bir cüz Kur'an okumayan Kur'anı terk etmiştir. Ee, kıyamet gününde Rasul o kişiden davacı olacaktır. O halde ikinci adımda biz günde bir cüz mutlaka Arapçasından Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Sabah kahvaltısını eksiksiz yapabiliyoruz değil mi? Hiç aksatmadan sabah kahvaltısını yapıyoruz. Ne bileyim hayatımızda öyle şeyler vardı ki 20 yıldır hiç durmadan yaptığımız şeyler vardır. Her sabah işte her pazar işte banyo yapıyoruz veya duş alıyoruz veya dişimizi fırçalıyoruz. Yani 20 yıl boyunca eksiksiz yaptığımız şeyler vardır bizim hayatımızda. Kur'an-ı Kerim okumayı öyle o hale getireceksiniz. Mesela en güzel vakit uyumadan öncedir. Tamam uyumadan önce alışkanlık hale getireceksiniz. Yani 20 dakika. 20 sayfa Kur'an-ı Kerim okumak 20 dakika. Buradan devam edeceğiz. Kur'an'ı öğrendik. Arapçasını artık Kur'an'ı çok güzel okuyabiliyoruz. Artık Kur'an ilimlerine ne yapmamız lazım? Başlamamız lazım. Hemen ezbere başlayacağız. Hemen Kur'an ezberine başlayacağız. Neler ezberleyeceğiz? Bir kısa sureleri ezberleyeceğiz. Yani ammecüzünü bir ezberleyeceğiz. Ammecüzü bir ezberimiz de olacak. Tamam. bazı aşırılar işte Tebareke gibi Yasin gibi Rahman gibi Aminur Resulü gibi Ayetel Kürsi gibi aşırlar ne olacak ezberimiz olacak bu bir iki Kur'an-ı Kerim ilim tahsil metodu boyunca konulu ayetler ezberleyeceğiz Tağut kavramı hakkında sekiz tane ayet vardır sekiz ayet ezberleyeceksin Nisa 60 işte nedir başka ee, 76 Nisa Nisa 76 mıydı Ondan sonra Bakara 256, Zümer 17, işte Nahl 36. Doğal 8 tane tağutla ilgili ayet var. Arapçasını ezberleyeceğiniz ayet ve sure numarasını bileceğiz. Bunu günde bir tane olabilir. Haftada bir tane olabilir. Üç günde bir ayet olabilir. Bir konu belirleyeceksiniz. Kendinizi o konuyla ilgili, Rasul'e itaat ile ilgili ayetler ezberlemeye başlayacaksınız. İşte nedir? Hikmet kavramı ile ilgili ayetleri ezberlemeye başlayacaksınız. İşte tevhid ile ilgili ayetleri ezberlemeye başlayacaksınız. Kendinize bir program oluşturacaksınız. Üç günde bir tane, iki günde bir tane. Bunu şöyle yapın. Kendinize bir tane musaf alın, bir tane musaf alın böyle. Tamam mı? Ben böyle yapmıştım. Bu musaf sizin ezber mushafınız olsun. Hangi ayet ezberlediniz? Bakara 256. Bu renkli keçili kalemler var ya. Böyle ne kalemler deniyor? Ne fosforlu kalem mi deniyor? Üzerini çizin. Ertesi gün ne ezberlediniz? Nahl 36 üzerine çizin. Ertesi gün ne ezberlediniz? İşte Zümer 17 üzerine çizin. Ezberlediğiniz ayetler üzeri çizilerek bu musaffa ne yapsın? Bulunsun. Ayda bir tekrar edin bunları. Ayda bir ne yapın? Tekrar edin. Birine verin bu musafı. Burada renkli gördüğün yerleri oku. Ben ezber okuyacağım sana değil. Ya da kendi kendinize ne yapın? Devamlı bunları Devamlı suretle tekrar edin. O halde üçüncü aşamada da kısa sureleri ezberliyoruz. aşırları ezberliyoruz. Az az da olsa ne yapıyoruz? Konulu ayetleri ezberliyoruz. Evet. Yapabilirseniz bunları yaparken hafızlığa başlayın. Hocam yaşım 40 biter mi? Bitmez. Bitmeyebilir. Hocam benim yaşım 55 vaktim yok. Günde iki ayet iki ayet hafızlık biter mi? Bitmez. Peki bize bu ne fayda sağlar? He? Niyet. Selef ne diyor? Biz amelimizle elde edemediğimizi neyle elde ediyoruz? Niyetimizle. İslam'ın bu güzelliği vardır. İmkanın yok. 43 yaşında Müslüman olmuş adam. Nasıl hafız olsun ki? Tamam mı? Ama hani 99 kişiyi öldüren sonra da bir kişiyi daha öldürüp yüze tamamlayan adam yola çıktı. Yola çıktı. Yola çıktığınız zaman hafızla niyet ederseniz ve gücünüz yetmediği için bunu başaramazsanız Allah subhanahu aleyhi ve ama mut ya da mutlaka demeyelim de Allah subhanahu ve umuyoruz ki Allah subhanahu ve tamam seni hafız olarak haşr diyecek belki de tamam mutlaka hafıza başlayın evet burayı da bitirdik şimdi geldik artık tefsir ilmi üzerinde usulça ne yapabiliriz bir önce defalarca meal okuyacaksınız en az ayda dört kere haftada bir kere Beş ay boyunca yirmi kere meal okuyacaksınız. Yirmi kere ne yapacaksınız? Meal okuyacaksınız. Farklı farklı meallerden meal okuyacaksınız. Bizim ne meal okuyalım diye dersimiz var mıydı? Öyle kısa bir dersimiz var. Onun linkini sen buraya at. Ee, oradan da bakın. Farklı meal okumanın faydalarını. Burada da kısaca bahsedeyim. Devamlı soruyorlar. Hangi meal okuyalım hocam? Hepsini okuyun. Hepsini okuyun. İçerisinde çok yanlış görüşler barındırmasına rağmen Muhammed de okuyun. İçerisinde çok garip ifadeler olmasına rağmen bir başkasında bir başkasını da okuyor. Niçin? Bir, niçin çok meal okuyacağız? Birincisi bir, biz, bizim hedefimiz Kur'an ilimlerini öğrenmek, tefsir dersleri yapmak ya da tefsir alanda kendimizi geliştirmek değil mi? Yani sen, keşke bir Kur'an-ı Kerim getirseymişiz, şunu Kur'an-ı Kerim farz edin. Sen bunun ilmini tahsil edeceksin. İçindeki ayetlerden haberin yok. Olmaz. Vallahi ben öyle adamlar gördüm ki hoca diye veya ne bileyim cemaat lideri, cemaat önderi tartışıyoruz. Zümer suresinin ayet söyledi. Kur'an-ı Kerim şöyle mi? Şöyle düşünün. Şurası Fatiha. Adam Zümer suresini buradan arıyor. Zümer suresinin nerede olduğunu bilmiyor. Tamam Zümer suresi nerededir? İşte şuralarda bir yerdedir. Tamam. Ne sonda arayacaksın ne başta Ya da adama diyorsun Nisa suresi diyorsun Adam Nisa Suresinin sonlarda arıyor Tamam? Hocam Nisa suresinin yerini bilmek ilim midir? Nisa suresinin yerini bilmek ilim değildir Ama Nisa suresinin yerini bilmemek Senin Kur'an'dan ne kadar uzak olduğunun göstergesidir Senin Kur'an'dan ne kadar uzak olduğunun göstergesidir Bundan dolayı farklı farklı mealleri okuyacaksınız Ben buraya not aldım <gülüyor> Mesela Mahmut kısa mealini okuyacaksınız Mesela Feyzul Furkan bunu mutlaka okuyacaksınız. Mutlaka okunacak mealleri ben buraya aldım. Mutlaka okunacak meallerde neyi gözettim? Hepsinin birbirinden farkları var. Hocam şu mealde ilah kelimesini Tanrı diye tercüme etmiş. Ne yapacaksın? Ne tercüme ederse etsin. Boş ver sen zaten akideyi biliyorsun, tevhidi biliyorsun. İster Tanrı desin, ister Rab desin, ister ilah desin. Çok da önemli değil. Hocam işte el kelimesini kudret diye tercüme etmiş. Ya senin zaten isim ve sıfat tevhidinde sahip bir akideye sahipsin. Adam kudret kelimesini ne diye tercüme edersin senin için fark etmez. Senin için önemli olan ben bir de inşallah önümüzdeki günlerde onun hazırlığını yapıyorum. Türkçe mealler üzerine bir çalışmam olacak. Senin için önemli olan Kur'an'ın içeriğine vakıf olman. Musa Aleyhisselam'ın kıssası nerede geçiyor tak tak tak bileceksin. İsa Aleyhisselam'dan nerelerde bahsediyor bileceksin. Adem Aleyhisselam'ın kıssaları nerede bahsediyor bileceksin. Cihattan bahseden ayetler hangi sorularda geçiyor bileceksin. Ve sen Kur'an'a bir hakimiyet sağlayacaksın. Yani 20 kere meal okumaktaki gayemiz nedir? Şu Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim'e bir hakimiyet sağlamak. Neresinde ne var bilmek. Farklı farklı meal okumak ise Kur'an-ı Kerim'de Bizim Türkçe meallerde anlamsız çok ayet vardır. Hocam ayet anlamsız olur mu? Ayetin tercümesi anlamsızdır. Mesela bugün gelirken bir kitap okuyordum. Cerradun münteşir mi? Yayılmış çekirgeler gibi diyor. Ne demek bu? Ha? Ne demek? <gülüyor> yani e, yayılmış çekirge. Ne demek ya yayılmış çekirge? Hiçbir manası yok. Geçen bir ayete baktık değil mi beraber? Yok. Işte nerede baktık? Bir yerde baktık o şairler her vadide şaşkın şaşkın dolaşır. Ne demek bu ya? <gülüyor> yani şair vadide niye şaşkın şaşkın dolaşır? Şairler vadide dolaşmaz. Yani bizim senin vadide dolaşan şairi gördün mü hayatında? Ben hiç görmedim. Bizim Kur'an-ı Kerim tercümelerinde hepsinde ama hepsinde anlamsız, manasız hiçbir şey ifade etmeyen ayet tercümeleriyle doludur. İşte farklı farklı mealler okuyarak ne yapacaksınız? Ee, bu anlamsızlıkları zihninizde gidermeye çalışacaksınız. Bu anlamsızlıkları ne yapacaksınız? Zihninizde gidermeye çalışacaksınız. Biraz sonra birkaç kitap tavsiye edeceğim. Bu soruna nasıl çözüm bulacağınızı göreceksiniz. Mecbur okunması gereken mealleri sıralıyorum arkadaşlar. Bir, Mahmut Kısa'nın mealini okuyacaksınız. Feyzul Furkan okuyacaksınız. Mevdudi meali okuyacaksınız. Ali Bulaç meali okuyacaksınız. Mustafa Öztürk meali okuyacaksınız. Diyanet Vakfı Beş kişilik. şu bir şimdi yaptırıyoruz ya. O beş kişilik o çok güzel bir mealdir onu okuyacaksınız. Aziz Kur'an meali okuyacaksınız. Taberi meali okuyacaksınız. Diyanet vak diyanet işleri meali o tek kişiliktir. Onu okuyacaksınız. Elmalı Hamdi yazarı okuyacaksınız. Ve en nihayetinde üç cilt olan nedir? Meal. Hasan Basri Çantay. Bütün meallerin kaynağı odur. Türkiye'deki bütün mealler kes kopyayla yapıştır şeklinde Hasan Basri Çantay'ın mealinden yani bugün hangi meali elinizde alırsan alın yüzde sekseni Hasan Basri Çantay'dan aşırı Hangi meali alırsanız alın. Tamam. Ben geçenlerde ispatlamıştım değil mi? Aynı, aynı tercüme yapmış. Hepsi aynı tercüme yapmış. Yani noktasını değiştir tercümesin. Virgülünü değiştir bari. Değişik bir şey kullan orada. Hasan Basri Çantay'ın üç cilttir. Bunu mutlaka okuyacaksınız. Ben 11 tane sıraladım. Bunun dışında Talat Koç Yiğit okuyabilirsiniz. Suat Yıldırım meali okuyabilirsiniz. Süleyman Ateş mal okuyabilirsiniz. Abdullah Parlayan meali okuyabilirsiniz. Tevhid meali okuyabilirsiniz. Ama bu sıraladığım 11 tanesi mecbur okumanız gerekir. O halde programımızın 4. veya 5. aşamasına mı geldik? Nereye geldik? Ayda 4 meal bitireceğiz. Haftada 1 meal bitireceğiz. 5 ay boyunca meal okuyacağız. Başka hiçbir şey yapmadan beş ay boyunca meal okuyacağız. Ben <gülüyor> meallerle ilgili çok örnek verebilirim. Mesela şu şu şu meallerde hiçbir anlam ifade etmeyen if, e, ayet ayet meali bak şurada çok güzel ifade etmiş. Mesela ne diyor onu Fe bir çiçek gibi bir bitki gibi büyüttü diyor bir bitki gibi büyüttü. Türkçe'de kullandığımız bir ifade değil bir başka tercüme tercümler demiş ki nadide bir çiçek gibi yetiştirdi bak ne kadar güzel oldu değil mi tercüme Meram Aleyhisselam'dan ne diyor alimransurende fa embetah nebatın hasana onu bakın meallere bir çiçek gibi yetiştirdi nadide bir şey bir bitki gibi büyüttü diyor bitki gibi büyüttü ne demek veya zorluyorsun anlamayı ama nadide bir çiçek gibi yetiştirdi yani gözetti korudu her şeyle ilgilendi her şeyle ilgilendi. Bak ne kadar güzel o Bununla ilgili bir kitap tavsiye edeceğim. Kur'an'daki deyimler ve zemahşerinin keşşafı. Bir dilden bir dile tercüme yapılırken en çok sıkıntı çekilen nokta nedir? Mecaz ve deyimlerdir. Çünkü bir dildeki mecaz başka bir dile dilde yoksa ee, hiçbir şey ifade etmez. Şimdi Kur'an tercümelerinde problem şu. birebir Terim, lafza bağlı kalmak zorunda hissediyorum bir tercim kendini lafza bağlı kalınca da işte tercüme ediyor elini boynuna asma ss, bütün de açma yoksa kınanır bir köşeye atılırsın ya ben elimi boynuma asınca niye kınanayım işte ee, açınca niye kınanayım cimrilikten veya israftan kinayetir dese ki israf etme müsriflik yapma Cimrilikte de yapma dese tam anlayacağız ama Arapça metin öyle değil. İşte biraz önce örnek verdim. Cerradun münteşir. İlk başta cerrat diye okudum zannedersem cerrat değil. Cerradun münteşir şeklinde olacak. Cerrat çekirge. Münteşir neşretmiş yayılmış. Birebir tercüme ettiğin zaman yayılmış çekirge. Tamam mı? Tam karşılığı çil yavrusu gibi dağılmak. Tam karşılığı nedir? Çil yavrusu gibi dağılmak. Bak anladınız değil mi? Şimdi mütercim bu şekilde tercümeyse diyecek ki metinden korkmuş. Metne bağlı kalsa bu sefer mana hiçbir şey anlaşılmıyor. Böyle anlaşılmayan çok ayet vardır. Anlaşılmayan çok ayet tercümesi vardır. İşte bu kitabı mutlaka elinizde bulundurun. Bu kitapta böyle deyimleri zemahşeriden almış. Niçin? Zemahşeri dilcidir. Hocam ama o muhtezili Sen geç oraları. Tamam <gülüyor> mı? Yani zemahşeriden... Zemahşeriden sonra hiçbir müfessir Zemahşeriden bağımsız kalamamıştır. Dilci ve adam irabını oturtuyor. Deyimleri oturtuyor. Mesela açalım bir bölüm okuyalım. İşte mesela hepimizin bildiği inni vahanal azmu minni kemiklerim gevşedi. Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir kaynakta, hiçbir kitapta kemiklerin gevşemesi diye bir ibare gördünüz mü? Hayatınızda hiç benim kemiklerim çok gevşek diye ya da tam bu adamın kemikleri gevşek kemikli falan hiç duydunuz mu? Tamam mı? Herkes böyle tercüme etmiş. Kemiğim gevşedi, kemiğim gevşedi. Tamam mı? Adam zemahşerinin e, keşşaftan almış takatim kesildi. Gücüm kalmadı, mecalim kalmadı. Kuvvetten düştüm, elden ayaktan kesildim şeklindeki tercüme doğru tercümedir eder demiş. Böyle tercüme edenler de var. Tamam mı? Böyle tercüme edenler var. Kemik bende çok gevşek. Ah, Yaşar Nur Öztürk kemik gevşedi bende diye tercüme etmiş. Ha, Bu kitaptan faydalanın. Bunu yani <gülüyor> ee, birçok mecaz ve deyim içerikli ayetleri çok güzel oturtmuş. Ben bunu tavsiye ediyorum. Daha birkaç şey daha tavsiye edeceğim. O halde ne yaptık? Defalarca meal okuduk. Meal okuduk artık. Ayetleri şimdi bir sonraki basamağa geçeceğiz ya ona geçmeden bir timsal vereyim. Kitapları düşünün. Kitapçı olduğumuz için siz de beni daha iyi anlayacağınız için kitaplardan örnek vereyim. Kitaplar geldi açtık biz depoya Yay, yayılmış duruyor. Kalınlı, inceli, ciltlisi, sizi, yayını ve hepsi karışık. İşte siz 20 tane mal okuduğunuz zaman ayetler kafanıza böyle olacak. Hepsi karman çorman yani kafanıza bir sürü ayet var. Zihninizde bir sürü ayet var. Değerli topru değil. Kolilerle kitaplar geldi, biz açtık, dağıttık, tamam mı? Bunları öncelikle ne yapmamız lazım? Biraz toparlamamız lazım. İşte bunun içinde sizin neye ihtiyacınız var? Tefhümü Kur'an okuyacaksınız. Birinci aşamada ne yapacaksınız? Önce Tefhümü Kur'anı. Mümkünse 2-3 kere okuyun. Mümkünse 2-3 kere okuyun. Çok basittir. Okumayı sevmeyenlerin bile çok rahat okuyabileceği bir tefsirdir. Tefhumül Kur'an zihninizde bu dağın olan ayetleri derleyecektir. Yani raflara yerleştirecektir. Kalınlar bir tarafta, inciler bir tarafta yayın evlerine göre ayıracaktır. Öncelikle Tefhumül Kur'an'dan başlayacaksınız. Bu bir. Mümkünse birkaç kere okuyun Tefhumül Kur'an'ı. İki arkasından hemen Sa'di tefsiri okuyacaksınız. Biz buna iptidai başlangıç seviyesi diyoruz. 3 arkasından saffetü tefasül okuyacaksınız. Bu 3'ü başlangıç seviyedir. Bu üçü nedir? Başlangıç seviyedir. Bu 3 tefsiri arka arkaya hızlı bir şekilde okuyacaksınız. Tabi şunu söyleyin şunu demiyorum. Yani tefhumül Kur'an'ı bir yılda bitirmeyin. Tefhumül Kur'an'a vereceğiniz zaman en fazla 3'e olmalı. En fazla 3'e olmalı. Bir cilt yaklaşık 600 sayfadır tefhumül Kur'an'da. 600 sayfa. Bunun yarısı zaten Arapçadır. 300-350 sayfadır. İşte günde 50 sayfa okusanız bir haftada bitecek kitap. Hadi siz iki haftada bitirin. Ayda iki cilt, yedi cilt işte üç ay. En fazla üç ayda bitirmeniz gerekir tefhumul Kur'an'ı. Bu üç tefsiri ne yapacaksınız? Hızlı bir şekilde bitireceksiniz. Bu üç tefsiri bittikten sonra şimdi artık ayetleri biliyoruz. Ayetler zihnimizde derlendi. Sebebin yüzüllere kısmen hakim olduk. Ayetlerin manalarına hakim olduk. 20 kere, 30 kere, 40 kere meal okuduğumuz için deyimlere, ifadelere vukufiyet sağladık. Artık biz birinci aşamayı bitirdik. Şimdi sırada ne var? Sırada şu var. Okuduğumuz ayetleri, okuduğumuz ayetleri bizzat yaşadığımız şartlara göre anlayabilmek. Firavun kavmini zayıflattı. Zayıf gördü, düşük gördü. Evet, geçmişte Firavun bunu böyle yaptı ama bunun günümüzdeki yansıması nedir? Bu nasıl olmuş? İşte kâfirler peygamberlerine dediler ki evet geçmiş bir dönemde kâfirler peygamberlerine bir şeyler dedi. Ama bugünümüzde hangi kâfirler peygamberlere bir şey dedi? Firavun'un sihirbazının günümüzdeki yansıması nedir? Firavun'un günümüzdeki yansıması nedir? Bunun için olmazsa olmaz okuyacağımız tefsir nedir? Fizilal Kur'an. Fizilal Kur'an iki tanesi var şu an piyasada. Bir 16 cilt veya 10 cilt olan. İkincisi ise... Beş cilt olan bende hiç kimsede olmayan bir tane daha var. Hiç kimsede olmayan derken mutlaka birinde vardır. Bir şeyin Dünya yayınları bir kere bastı onu. Çok müthiş bir dille bastı. O kimsede yok. E veya var mı yok mu bilmiyorum belki de vardır. Yani basılmıştır yok diye iddialı konuşmayalım. Yarın birisi çıkar. Bizden kitap hediye almayı millet aklına koymuş ya. Hocam ben baş, başka bir baskısını buldum bana hediye kitap diyor adam hemen. Ben yok demeyim ama o bir şey tercüme güzeldir. Ancak uzun olduğu için ben muhtasarını tavsiye ederim. Ben muhtasarını okudum. Çok güzel bir dil olmuş. Çok güzel iktisar edilmiş. Hemen hemen Seyyid Kutub'un vermek istediği hiçbir mesaj atlanmamış. Seyyid Kutub'un hiçbir mesajı atlanmamış. Muhtasarı çok harika bir muhtasar olmuş. Beş cilttir okuması kolaydır. Mutlaka ne yapacaksınız? Fizilal okuyacaksınız. Fizilal bana ağır gelir. Cümleler ağır gelir diyenler. Ya da fi okuduktan sonra biraz daha bunu okuyayım bu alanda devam edeyim diyenler ne okusun? Vesairul Kur'an Ali Küçük. Niçin? Ali Küçük gençlik yıllarında defalarca fi Kur'an'ı tefsir olarak dinlemiş. Ve ders olarak o günlerde bizim zamanımızda ders olarak ne yapıyordu? Fi Kur'an tefsir dersi fi Kur'an okurduk. Defalarca fi Kur'an'ı ders yapmıştır daha sonra ise tefsir dersi yapmış ve dersleri günceli birebir anlatandır ancak fizilal Kur'an okuyan bir kimse için öncesinde de işte tefhim saffetü tefasir sadi tefsir okuyan bir kimse için besairi Kur'an çok elzem değildir ama okunsa çok da güzel olur ben okumadım birkaç yani derslerini dinledim baştan sona okumadım ama tefsir dersini Ali Küçük Hoca'nın ben dinledim ee, gerçekten tefsiri güzel Günümüze yansıması çok güzel. Ayetleri birebir yani ayetleri okuduğunuz zaman çevrenize bakınca Firavun kim görüyorsunuz? Sihirbaz kim görüyorsunuz? Belam kim görüyorsunuz? Tabut nedir orada gösteriyor size zaten. Ali Küçük Hoca'nın Vesair'in Kur'an'ı ne yaparım? Tavsiye ederim. Bu da ikinci aşamaydı. Şey, bir, şey birinci aşamayı bitirdik. Bu aşamada biraz daha güncelledik ayetleri. Şimdi bir sonraki aşamaya geliyoruz. O da Begabi ve İbni Kesir tefsiridir. Önce Bagavi okuyacaksınız sonra da i̇bn Kesir i okuyacaksınız. Artık bu aşamada Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hakkındaki rivayetlere hakim olmaya başlayacağız. Hangi ayet hangi olay üzerine indi? Bu ayet hakkında i̇bn Abbas ne dedi? i̇bn Mes'ud ne dedi? Veya diğer alimler ne dedi? İşte bu aşama oldukça önemli aşama. Bunu yavaş yavaş okuyacaksınız. tefhum Kur'an'ı okuduğunuz gibi hızlı okumayacaksınız. Mevdudi veya Safet Tefsiri veya fizirel okuduğunuz gibi hızlı okumayacaksınız. Bakavi ve i̇bn Kesir'i ee, ne yapacaksınız? Yavaş yavaş okuyacaksınız. Oldu mu? Bu kadarı yeter. Buraya kadar geldikten sonra eğer buraya kadar gelebilen olursa bana mesaj atsın. Hocam ben buraya kadar geldim desin. Onun için bundan sonrasını anlatayım. Kurtuğu bir tefsiri deriz. Ancak kurtuğu bir tefsir zor bir tefsirdir. Niçin zor bir tefsirdir? Kurtubi tefsir okuyabilmeniz için iyi bir Arapça bilmeniz lazım. İyi bir Arapça bilirseniz de Türkçesinden okumazsınız zaten. Ne yaparsınız Arapçasından okursunuz. Çünkü Kurtubi irap, dil açıklamalarına çok girmiş. Yani bir yayıncı çıksa da Kurtubi'nin muhtasarını çıkarsa çok faydalı olur. Kurtubi'nin muhtasarını çıkarsa çok faydalı olur. Evet. Şimdi bazı kitap tavsiyelerinde bulunacağım. Kitap tavsiyelerinde bulunmadan önce bir kısmı atladım ben orayla da ilgili yani konu açılsın diye hani defalarca meal okuyacağız dedik ya bir de tercihler bakın meal ne demek biliyor musunuz meal mütercimin tefsir kitaplarındaki tercihidir arkadaşlar alın bizzatül mesir alın İbn-i Cevzi'nin açın bu ayet hakkında 5 görüş var der bu ayetin şu lafı hakkında 3 görüş var şu lafı hakkında 8 görüş var der Kombinasyonlara vurduğun zaman bir ayet hakkında 21 ayrı 25 ayrı görüşler bakın 8 görüş ile kastettiğim ayetin fıkhı değil 8 görüş ile kastettiğim ayetin yorumu değil ayetin meali ile ilgili 8 görüşü var ayetin meali ile onlar onu çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar onlar kim onu ile kastedilen kim onlar ile kastedilen Yahudiler mi Hristiyanlar mı Mekkeli müşrikler mi? Yoksa gelecek devirdeki insanlar mı? Onu ile kastedilen peygamber mi? Mescid-i Haram mı? Kabe mi? Yoksa Kur'an mı? Onlar kastedilen kim? İşte her meal mütercimin tercihidir. Farklı farklı meal okuduğunuz zaman siz neye vakıf olacaksınız biliyor musunuz? Siz neye vakıf olacaksınız? Farklı farklı müfessirlerin tefsirlerine Klasik tefsir kaynaklarına müracaat etmeden vakıf olacaksınız. Mealin birini açacaksınız. Ehli kitap peygamberi kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle bir şeyle karşılayacaksınız. Başkan bir meali açacaksınız. Ehli kitap Kabe'nin yönelilmesi gereken kıble olduğunu kendi öz evlatlarını bildikleri gibi bilirler. Mealiyle karşılaşacaksınız. Hocam hangisi doğru? İkisi de doğru. İkisi de müfessirlerin tercihi. Ve çok farklı şeylerle karşılayacaksınız. Şimdi benim sözümün yarısını dinleyen bir arkadaş var. Bu konuşmayı dinlerken aha o ben diyecek. Yarısını dinleyen yarısına da şüpheyle bakan bir arkadaş. Ben ona farklı meal, farklı meal, farklı meal dedim. Sözümü tam dinlemedi. Sonra uzun bir telefon görüşmesi yaptım. Telefon görüşmesinde iki ayetten örnek verdim. Şimdi o iki ayet örnek vereceğim. Nedir bir tanesi? Bir tanesi Tevbe suresinin 122. ayet Ne 122. ayet? <gülüyor> Müminlerin toplu olarak sefere çıkmaları gerekmez. Hepsini sefere çıkmasın. Onlardan bir fırka dursun. Diğerleri çıksın. O fırka dini öğrensin. Ne yapsın? Dini öğrensin. Gelenlere tebliğ etsin. Açın bütün meallerde. %80 %90 meallerde. Bu tercih edilmiştir. Bunun sebebi de bir Tevbe Suresinin cihattan bahsetmesi, iki İbn Abbas'tan gelen kavildir. Tercüme edenler artık iki sebep var. Bu şekilde tercüme edilmesinin iki sebebi var. Tercüme edenler ya Hasan Basri Çantay veya Elmalı'nın Elmalı Hamdi yazırım bu tercihini oradan aldığı gibi kopyalayıp böyle tercüme etmişler. Ya da tefsiri kitaplarına ilk tercih budur İbn Abbas'ın kavli. Bu şekilde tercüme etmişler. Nedir ayet? Herkes cihada çıkmasın. Şimdi Mabbas diyor ki Allah subhanahu ve tevbe suresinde ee, münafıkları cihada çıkmadan geri kalanları ayıplayınca bütün Müslümanlar cihada çıkmak istedi haklı olarak. Allah da bu ayet indirdi. Hepinizin cihada çıkmasına gerek yok. Bir kısmı peygamberle beraber kalsın. Dini öğrensin. Diğer gelenleri dini onlara anlasın öğretsin diye. Ama başka kaviller de var. Açın Razi'ye, açın Kurtubi'ye. Diyor ki burada müminlerin hep beraber sefere çıkmasından kast edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gelen heyetlerdir. Ziyarete gelen nedir? Heyetlerdir. Ee, hepiniz cümbül çıkıp gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den din öğrenmeye gelmeyin. Bu hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir meşakkattır hem de sizin için bir meşakkattır. İçinizden belli bir taifeyi seçin, o taife gelsin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden dini öğrensin, sonra gitsin ve kavimlerini döndükleri zaman uyarsınlar. Bak bu da bir şeydir. Ve böyle tercüme eden mealler de var. Böyle tercüme eden meal de var. Ha siz farklı meal okuyarak bir ayet hakkında sahabeden gelen birkaç kavle tefsir kaynaklarına müracaat etmeden ne yapıyorsunuz? Vakıf oluyorsunuz. Ne kadar değişti değil mi ayet? Yani birinci mana ile ikinci mana ne kadar değişti. Yani hiçbir alakası yok. Hatta hakim olan görüş de budur biliyor musunuz? Mesela ilim talebi için sefere çıkmanın hükmünde bu ayeti delil getirir müfessirler, şeyler, alimler. Mesela İbn-i Abdellir bu ayeti delil getirir. İlim talep etmek için sefere çıkmak gereklidir. Bu ayeti gerektir. Bu ayetin hangi tercümesine göre, hangi manasına göre delil getirir ikinci manaya göre? Birinci manaya göre değil. Ha, siz buna vakıf olacaksınız mahalle. İkinci bir örnek vereceğim Bu örnek çok daha değişik bir örnek Hangi sureden örnek vereceğim Sence kahveyi unuttuk Salih. Evet Kıyamet suresine örnek vereceğim Anlatmış mıydım daha önce size bunu Ye s'alū ayane yawm el-kiyame, sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Fe izā barqal ve ejn ve hasafe el-kamer ve jumi'a'ş-şems ve el-kamer, yaqūlu el-insān, yaqūlu san eynel mefer. Kıyamet saatinde mahs diyor, kıyamet kopuyor, insan diriliyor, kaçış nerede diyor? Yaqūlu el-insān yawme izin eynel mefer. Kellā el-abasar, senin bir sığınağın yok. İlā rabbike yawme izin el-mustaqarr rabbine doğru gidiyorsun. Günah insan o bir bunda ne kadar önceden ve sonradan yaptığı her şey ona sorulacak. Belil insan ala nefsi basira. Bilakis kendi nefsi ona şahitlik yapacak. Ve ev ve o mazeretler ortaya atacak. Kıyamet suresinin ilk 15 ayeti. Neden bahsediyor? Kıyamet anından bahsediyor. Kıyamet kopuyor, güneş aydırılıyor, dürülüyor, birbirinin içine geçiyor. İnsan Rabbinin huzuruna kar çıkıyor. İlk 15 ayette bundan bahsediyor. 16. ayet la tuhrik ey Muhammed. Kur'an'ı ezberlemek için dilini hareket ettirip durma. Tamam mı? İnna leynâ Kur O Kur'an'ı toplamak ve cem etmek, okumak bize aittir. Fe izâ qara'nâhu Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşuna uy. Sümme innâ Sonra da biz onu beyan edeceğiz. Tamam 19. ayet bitti. Tekrar kıyamete dönüyor. Kella bel tuhibbunel acile. Hayır siz aceleyi istiyorsunuz. Ve tezerunel ahira. Ahireti terk ettiniz. Aa, şimdi burada benim yaptığım tercüme neye göre yapılmış? Tirmiz'de gelen bir rivayet var. Rivayette diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'den Kur'an'ı alırken ezberleyebilmek için hızlı hızlı tekrar ediyordu. Allah subhanahu wa orada onu uyardı. Dedi ki sana vahiy gelirken hızlı hızlı tekrar etmene gerek yok. Ee... Şey yap işte e, dilini hızlı hızlı şey yapma onu senin kalbinde biz toplayacağız onu biz sana okuyacağız. Tamam biz sana onu okuduğumuzu okunuşuna uy. Şimdi bu tercüme neye göre yapılmış tercüme? Tirmiz'de gelen rivayete göre yapılmış tercüme. Doğru mu? Doğru. Peki başka tercüme var mı? Var. Nedir okuyalım mesela? Yunebbeu'l insanu yawma idzin bima qaddame ve insana önde yaptığı veya geride bıraktığı her şeyden haber edecek. Belil insanu ala nefsih basira. İnsan kendi nefsine karşı basiret ehlidir. Ve lev elqa mazeretler sunsa bile la tuharrik ey kafir. Kıyametteki kafir, mazeret sürmeye çalışan kafir. Mazeret uydurmak için dilini acele acele konuşmaya, azaptan kurtulmak için Heyecanla heyecanla konuşmaya kalkma. İnna aleyna cema ve Bütün günahlarını, bütün suçlarını biz toplayıp senin önüne koyduk. Amel defterini önüne koyduk. Mana değişti. Tamam mı? Biz onu sana okumaya başladığımız zaman. Ben tabii genel bir mana veriyorum. Biz onu okumaya başladığımız zaman sen onun okunuşunu dinle. Eğer itiraz edecek olursan. Biz ya Rabbi ben bunu yapmadım şöyle yapmadım diye itiraz edecek olursan da. Onu beyan etmek nedir? Bizim işimizdir ve devam ediyor. Bel tuhimmunu'l acile siz acile istediniz ve tezerunul Ahireti terk ettiniz. Şimdi bu da diyor ki her ne kadar hakkında bir rivayet olmasa da oldukça güzel bir manadır diyor. Ve Arapça ifade her ikisine de uygundur. Arapça ifade nedir? Her ikisine de uygundur. Ben bununla ilgili böyle yüzlerce ayet gösteririm size. Ha, demek ki biz çok meal okuyarak ne yapacağız? İşte bu tercihlere vakıf olacağız. Çok meal okuyarak bu tercihlere vakıf olacağız. Caha bunun gibi çok şeyler var. Yani mesela geçenlerde de örnek vermiştim. Kafirleri uyarsan da uyarmasan da birdir. Bütün tercümelerde kâfirleri uyarsan da uyarmasan Evet Biz kimi uyaracağız? Adam başka bir mütercim tercüme etmiş Küfürde direnenleri geçmişten beri çünkü mazi sırasıyla geliyor. Geçmişten beri küfürde ayak diretenleri ısrar edenleri uyarsan da uyarmasan da Bak ayet ne oldu? Anlaşıldı. Ben bununla ilgili onlarca örnek veririm ancak bu kadar örnek nedir? Yeterlidir. Ee, çok aşırı meal okuyacaksınız. Elinizde en az 10-15 tane farklı meal olacak benim elimde var. Ben Arapçayı bilmeme rağmen Arapçasından Kur'an'ı okuduğum zaman çok iyi anlamama rağmen ben bile demeyim ben Türkçe meallerden faydalanıyorum. Niçin? Tamam mı? Bir ayetin farklı farklı tercihlerini görebilmek için en az 10-15 müfessire en az 10-15 tefsire gitmektense o ayetin 20-25 mütercimden meallerini çıkar karşına çıkıyor. Tamam mı? Karşına tak ne yapıyor? Çıkıyor bundan dolayı ilk başta buradan başlayacaksınız. Peki hocam biz Tefhumül Kur'an okuyoruz. İşte Sadi Tefsir'i okuduk. Safetü Tefasir'i okuduk. Bunu yaparken ben bir önceki derste söylemiştim. İlmi derslerle beraber o ilim dalıyla ilgili konulu kitaplar okuyacaksınız. O ilim dalıyla ilgili konulu. Bir elinizde bir defa Raqib Elisfahani'nin El-İsfahani'nin Müfredat isimli kitabı kaynak olarak duracak. Ben daha önce de söyledim. El-Müfradat bir Kur'an. Kur'ani kavramlar üzerine yazılan. Bütün kaynakların kaynağıdır bu. Kur'ani kavramlar üzerine yazılan Ki ne diyorlar? Kur'an illa arâcîn. Kur'anın tadını ancak iki topar almıştır. Bunlardan birisi de işte ısfahani olması lazım. Diğeri de zemahşeridir. Burada mesela ben açtım. Qâbira, Qâbir. Yanındakinin gitmesinden sonra yerinde durandır. İlla acuzen fil gâbirîn sadece yaşlı bir kadın geride kaldı. Yani ömrü uzun olanlardan oldu şeklinde Kur'an-ı Kerim'de geçen her bir kelimenin manasını deyimsel olarak, mecazi olarak veya hangi manada kullanıldığını anlatıyor. El-Mufredat fi garibül Kur'an. Benim elimde çıra yayınlarının var. Farklı farklı yayın evlerinde var değil mi bu kitap? Farklı farklı yayın evlerinden de var. Bu elinizde mutlaka kaynak olarak duracak. Bu bir. Bunu böyle bırakalım. Bu da iki ciltmiş. Evet. Kur'an fıhristi. Tamam. Bu da mutlaka elinizde bulunsun. Bu da nedir? Kur'an-ı Kerim'de cehennem nedir ve nasıl bir yerdir? Açtım. Bütün ayetleri çıkarmış bütün ayetleri çıkarmış idrak idrak etmek bütün ayetleri çıkarmış devamlı faydalanacaksınız hani diyorum ya mesela hikmet kavramıyla ilgili ayetleri ezberleyeceksiniz açacaksınız burada hikmeti hikmet kavramıyla ilgili ayetler nerede geçiyor çıkartacaksınız kaynak olarak bu mutlaka elinizde olacak bir de ben daha dün gördüm bunu dün değil evvelsi gün gördüm şöyle dursun bende Arapçası var Türkçesi çıkmış bunun el mu'camül müfehres tamam mı bu nedir biliyor musunuz? Şedetna kelimesi Kur'an ikilinde nerelerde geçiyor? Manası ne? Hepsini tek tek izah etmiş. Tamam mı? Bunun Türkçesi çıkmış. Timahş'tan çıkmış hem de ben yeni gördüm daha. Yani bizde de varmış. Ama ben bilmiyordum. Yani yeni gördüm. Burada mutlaka ne olacak? Kaynak olarak elinizde bulunacak. Evet. Bunları kaynak olarak da bunları bulundurduk. Peki ne kitap okuyacağız? Öncelikle Kur'an nedir? Kuran tercümesi nedir? Kuran meali Ali nedir? Kuran nasıl bir kitaptır? Kuran nedir yani? Kuranı bir tanıyacağız. Türkiye'de bu konuda yazılmış en güzel kitap. Şimdi herkes beni taşlayacak. Kimin kitabıdır? Dücene Cündoğlu. Dü, Dücene Cündoğlu'nun tamam mı? Alacaksınız. Kuranı anlamın anlamı Kuranı anlamın ee, sözün özü. Anlamın buharlaşması ve Kuran anlamın tarihi ve Kur'an çevirilerinin dünyası. Bu beş kitabı ağırdır bu kitaplar. Zordur. Ama bu beş kitabı çok iyi okuyacaksınız ki Kur'an nedir bir onu öğreneceksiniz. Kur'an nedir? Nasıl bir kitaptır? Tamam. Kur'an masa başında yazılmış bir kitap mıdır? Sözlü kültür nedir? Yazılı kültür nedir? Sözlü kültürün özellikleri nedir? Bunları mutlaka Kur'an'ı tanımak istiyorsanız bak Kur'an'ı anlamak istiyorsunuz demiyorum. Kur'an'ın içeriğini, manalarını fehmetmek istiyorsanız demiyorum. Kur'an nedir ya? Nasıl bir kitaptır? Sonuçta Kur'an bir metin olarak şu an elimizde değil mi? Bu metin nasıl bir kitaptır? Bunu anlamak için mutlaka ama mutlaka Dücene Cündoğlu'nun bu beş kitabını okuyacaksınız. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bizde yok. Var mı bizde? Bizde yok. Tamam işte diyecekler ya. Hocam işte kitap önce bunu öneriyorum falan. Yani... <gülüyor> İnsan Allah'tan biraz utanması yani Allah'tan korkması, kuldan utanması lazım. Elimizde üç tane var bir kitaptan. Beş liradan kaç lira üçünü de satsa kaç liraka edeceğiz? On beş liraka edeceğiz. Üç kuruş para kazanmak için sapık adamın kitaplarını tavsiye ediyorsun. Ya yani bunu söyleme yana. Bunu söylerken ne yapman lazım? Allah'tan korkman lazım. Biz ne yapıyoruz? Bir kitap yanlış. Yani içerisinde yanlış var. Kaldırın atın diyoruz değil mi? Yani kaldırın dediğimiz konilerce kitap vardır. Yani kollerce. içerisinde hata varmış. Görmemişiz. Geçenlerde bir kitap dedim ya bunun tamamını kaldırın. Hem de iki ayrı yayın evinden dünya kadar almışız. Tamamını kaldırın dedim. İçerisinde çok ciddi anlamda problem var. Tamam mı? Yani ben yıllardır kitap okuyan birisi olarak ne okuyacağımı bana hiç tavsiye eden birisi olmadı. İlk zamanlar hariç. Yani hiç 15 lira için bir kitap aldım. Yazarın ismini söylemeyeyim tasavvufla ilgili yazılmış en güzel kitap herkesin anlayabileceği mükemmel iki tane kitap görür görmez de piyasada varmış diye yayıncının elindeki hepsini aldım. Alır almaz aldığım fiyatı da reklamını yaptım. Arkadaşlar bunu alın diye yapar yapmaz subhanallah yani ne kafirliğimiz kaldı ne münafıklığımız kaldı. Söyleyeyim Abdülaziz Bayındır'ın tarikatçılıkla ilgili. O günden sonra da köşeye attık orada duruyor değil mi? Sinir yani Sinirimden kimseye satmadım. Yani kitap tarikatçılık alanında yazılmış en güzel kitap. Ve avama hitap eden ve gerçekten onların sapkınlıklarını çok güzel ortaya koyan bir kitap. Bir kere bir satayım dedim millet taşladı taşıyınca ne yaptık biz de kaldırdık. Ee, bunu yapanlar nelere yani hangi hayırların önüne engel olduklarını bir bilseler. Bunu yapmazlar yani. Ben kitap tavsiye ederken yani ben ticaretle uğraşıyorum. Ticaretim gereği kitap satarım. Ama bu kitabı mutlaka alın mutlaka okuyun. Bu kitap size bir şey katacak dediğim kitap ise içerisini bildiğim okunması gereken kitaplardan bir tanesidir. Bu söyleyeceğim burada söyleyeceğim kitapların çoğu gerçekten mutlaka alın, mutlaka okunması gerekir. Neyse burayı biraz uzattık. Hakkınızı helal edin. Eee Düzcene Cündoğlu'nun 5 kitabını defalarca okuyacaksınız. Defalarca ya da çok dikkatli okuyacaksınız. Şimdi biz amacımız ne? Kur'an ilimleri öğrenmek. Öyle değil mi? Önce Kur'an'ı tanıyacağız. Önce Kur'an'ı tanıyacağız. Bu 5 kitap çok güzel bir şekilde Kur'an tanıtacak bu bir. İkincisi. Şu şekilde sempozyum kitapları var. Bende kaçıncısıymış? Şu birinci. Bunun 5-6 sayısı çıktı. Bu sempozyum kitaplarında farklı farklı akademik alanda bak yine Düce'nin doğru çıktı karşıma. Onlarca ilahiyatçının Kur'an ve tefsir üzerine yazıları vardır. Mesela şu başka bir şeydir. Mesela şu başka bir sempozyumdur. Kur'an mealleri sempozyumu. Burada bir konu belirlenmiştir. Nedir mesela konu? Bir, dördüncü oturum. Ayetlerin takdim ve tekhiri Kur'an tercümelerinde neden problem oluyor filan diye. O konu hakkında akademik yazarlar yani ilahiyatçılar konuşmuş. Bir başkası da onu eleştirmiştir. O da cevap vermiştir. Burada çok farklı bilgiler olacak. Bunlar da bizde yok. bunlar da gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Satmıyoruz yani yok elimizde yok. Yani çalıştığımız yayın evleri değil. Bunun 6-7 serisi var bunu mutlaka okuyun. Ben bunu hem şeyde okudum bak burada hem de tekrar en son cezaevine girdiğimde bak burada yazıyor Ankara Ekinoğlu kapalı feytibi cezaevi diye cezaevine girdiğimde ben bunların hepsini tekrar almıştım Kur'an üzerine bak burada bunda da yazıyor Kur'an üzerine çalışma yapmıştım Kur'an üzerine çalışma yaparken bir tefsir çalışması vardı benim bunlardan tekrar faydalanmıştım bunları ne yapacaksınız mutlaka kaynak olarak elinizde bulunduracaksınız ve okuyacaksınız başka neler okuyabiliriz Abdullah Yıldız'ın 4 tane kitabı var çok güzel nasıl okudular Kur'an'ı Kur'an'ı nasıl anladılar Kur'an nasıl yaşadılar ve yol haritamız Kur'an diye avama hitap eden ve Kur'an'ı tanıtan 4 tane güzel kitabı ben burada şunu söyleyeyim yani yazarların akidesiyle veya tutumlarla ilgilenmiyorum ben yazlıklarla ilgileniyorum bunları okuyun İbni Kesir'in Kur'an'ın fazileti var. Bunu mutlaka okuyun. İmam Nebevi'nin tıbyan var. Birçok yayın evinden çıktı. Ciltlisi çıktı, şerhlisi çıktı. Kur'an okuma adabı diye çıktı. Bunu mutlaka okuyun. Celalettin vatandaşın Kur'an ve hayat. Bu mutlaka okunsun. Ee, Muhammed Kutuf ve Mevdudi. Kur'an nasıl anlayalım? Kur'an nasıl okuyalım? Bunlar mutlaka okunsun. Mecdi Hilali. Kur'an'a dönüş. Diriliş Müştüsü Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim yolu ile İmanı yapılandırma. Bu dört kitap okunacak kitaplar arasında Kur'an üzerine. İbni Kayyim'in Kur'an'daki misaller. Bunu mutlaka okuyun. Ee, Siyer yayınlarından 101 cevapla Kur'an nedir? Bu okunsun. Gazali'nin Kur'an'ı okumak ve Kur'an anlamak isimli kitabı bu okunsun. Biraz önce örnek verdim. Bu mutlaka elinizde bulunsun. Kur'an'daki deyimler ve zemahşeri kitabı. El itkan fi ulumi'l Kur'an var. Bunun muhtasarları piyasada var şu an. Kur'an ilimleri diye Suyuti'nin. Bulabilirseniz bunun çok eski madde yayınlarından çıkar. iki ciltlik Kur'an ilimleri diye kitap var. Bu kaynak eser olarak elinizde bulunsun. Muhammed Hamidullah'ın Kur'an-ı Kerim tarihi ve İsmail Cerrahoğlu'nun tefsir tarihi. Bunu mutlaka okuyun. Ondan sonra elinizde kaynak olarak menahilül irfan. Kur'an ilimleri ansiklopedisi kimden çıktı? Beka yayınlarından. Bunu mutlaka okuyun. Esbabınızı bir tane esbabınızı mutlaka elinize kaynak olarak bulunsun. Müfredatı söyledik. Şimdi arkadaşlar bu söylediğim kitapları e, videonun altına yazabilir miyiz bunları? Ben sana liste olarak versem yazabiliriz. Bunları e, ne zaman okuyacaksınız? Meal okumaya başladınız ya oradan itibaren başlayıp okuyacaksınız. Yani hatta daha da baştan Kur'an'ı Arapçasından öğrenmeye başladık ya hiç biz Kur'an ilimlerine başlayacağız. Arapçasından dahi Kur'an bilmiyoruz. Bunlar elinizin altında devamlı okuyacağınız kitaplar. Bunlar çok ilmi kitaplar değildir. Bunlar çok ilmi kitaplar değildir. Ama size Kur'an'ı tanıtan, Kur'an'dan her bir konuyu ele alan, Kur'an-ı Kerim'de e, her bir konuyu içeren... Özel kitaplardır. Buraya ekleyebilirsiniz. Kur'an'da firavun, Kur'an'da cehalet, Kur'an'da deyimler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle şeklinde farklı farklı kitaplarda ekleyebilirsiniz. Yani hani bir önceki derste demiştim ya size ilmi çalışma masanın başına oturup ilmi çalışma başkadır. Kitap okumak başkadır. İkisini bir yürüteceksiniz ikisini ne yapacaksınız bir üretecek bir taraftan begavin tefsirini yavaş yavaş okurken nasıl okuyacaksınız açacaksınız tefsiri kalem, kağıdı alacaksınız okuyacaksınız altını çizeceksiniz bilmediğiniz yerleri yeni öğrendiğiniz yerleri not alacaksınız bir taraftan bunu yaparken günün başka bir bölümünde de bu veya buna benzer kitapları okuyacaksınız ben 25-30 tane kitap isim çıkardım daha da artırabilirsiniz bunu yani bu kadarını okuyan hocam ben bunları bitirdim desin ben yeni kitaplar bulayım onlara daha çok yani benim kütüphanemde yaklaşık komple bir raf Kur'an üzerine işte Kur'an'da Kur'an ejder okumuş şu an aklıma gelen kitaplardan bir tanesi. İşte Abdullah Tıraz'ın Kur'an'a giriş var. Bunları okuyun. Daha başka tavsiye edeceğim kitaplar var ama yani taşlanmaya bırakın tekfir edilmekten korkuyorum. Tamam mı? Daha başka kitaplar da var ama öncelikle bunların okunması gerekir diyoruz. Var mı unuttuğumuz eklememiz gereken bir nokta? Unuttuğumuz eklememiz gereken bir nokta yok. Bir sonraki silsilede ee, hadis ilimlerinde ne yapabiliriz? Hadis silimlerle ilgili neler okuyabiliriz? Onları izah edeceğim. Ee, aslında uzun uzun durup bu kitapların içeriklerinden, bu kitaplar nelerden bahsediyor? Onlardan da bahsetmek gerekir ama çok da uzatmaya gerek yok. Zaten bir okuma grubu oluşturuyoruz biz değil mi? Her hafta bir tane kitap okuyacağız. Orada bu tip kitaplardan ne yapacağız? Bahsedeceğiz inşallah. Peki. Velhamdülillahirrahmanirrahim.